Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz kardeşlerim. Harun şeyi kapat ver olması iyi. Allah subhanahu ve teala yapmış olduğumuz ibadetleri kabul eylesin. Amin. Ramazan ayını hayırla, bereketle geçiren samimi kullardan eylesin.、Amin. Allah subhanahu ve teala ibadetleri yüzüne atılanlardan eylemesin.、Amin. Ayaklarımızı İslam'da sabit tutsun, ayaklarımızı kaydırmasın. Kavbimizin işlediği günahlardan Allah subhanahu ve teala bizleri hesaba çekmesin. Allah azze ve celle kimi yüzlerin ak, kimi yüzlerin kara olduğu bir yerde Yüzleri Dolunay gibi olanlardan ve Rahman'ın cemalini doya doya görenlerden eylesin. Kardeşlerim, Ramazan'dan evvelki derslerimiz biliyorsunuz, Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın itikadı üzerineydi. Bu derslere devam edeceğiz inşallah. Bugünkü ilk dersimiz İslam dininin mertebeleri üzerine olacak inşallah. Tahtiye'de Birkaç tane maddeyi yazdım. Dikkatlice bakarsanız bunlar bizim dinimizin ana maddeleridir. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Biliyorsunuz Allah'ın dini, razı olduğu dini, kemale erdirdiği dini, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirdiği vahiydir. Ve onun getirdiği din neyse Allah'ın dini de nedir? Odur kardeşlerim. Bu din Kur'an ve Sünnetlen sabit olan bir dindir ve onun dışında dine eklenen her ne varsa bunun dinlen alakası yoktur. Evet ve bundan başka da din kabul ne yapılmayacak edilmeyecektir çünkü Allah Azze ve Celle İslam'dan razı olmuştur. Kim İslam'dan başka bir din ararsa. Allah ondan razı olmayacaktır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Muhammed'in nefsi elinde olana yemin ederim ki bu ümmetten Yahudi veyahut Hristiyan herhangi bir kimse beni işitir de bana iman etmeden ölürse andılsın ki şirk üzerine cahiliye üzerine ölür buyurmuştur. Kardeşlerim dinin üç mertebesi vardır. Evet. Bu mertebenin birincisi İslam, ikincisi İman, üçüncüsü de nedir? İhsan'dır. Bu mertebe lerin hepsi Allah Azze ve Celle'nin dininin tamamını kapsar. Hatta bu mertebe lerden her biri tek başına zikredildiğinde yine dini anlatır. Yani İslamı anlat yine dini anlatırsın, imanı anlat yine dini anlatırsın, ihsanı anlat Yine anlattığın Allah'ın nedir? Dinidir kardeşlerim. Evet. Her şey bu üçünün etrafında dönen meselelerdir kardeşlerim. En üstünü ihsandır. Sonra iman, sonra İslam'dır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dini üç derece kılmıştır. Bunun en üstünü ihsan demiş, ortası iman, bundan sonrası da İslam'dır buyurmuştur. Kardeşlerim her muhsin Müslümandır. Her mümin Müslümandır. Fakat her mümin Muhsin olmadığı gibi her Müslüman da mümin değildir. Aynen her müşrik kafirdir ama her kafir müşrik değildir. Her münafık kafirdir ama her kafir münafık değildir. Bu maddeleri tek tek inşallah dersimizde, ileriki derslerde göreceğiz. Bu da dinin ne kadar temel ince noktalarının olduğunu bu kavramlara çok çok dikkat etmemiz gerektiğinin bir göstergesidir. Biliyorsunuz bütün fırkalardan, fırkayı darlelerden ayrıldığımız nokta iman, İslam meselesidir. Çünkü onlarda iman meselesi çok farklı algılanmış, hatta yaşamış olduğumuz şu toplumda dahi imanın sadece kalplen tasdik, dillen ikrar olduğu söylendiği için toplumda o kadar çuvarpuk çuvarpuk işler vardır ki ibadetlerde her ne kadar misal bir namazın terkinlerine alakalı 14-15 tane kati nas getirsen dahi insanlar bir türlü bunu ne yapmıyor, kabullenmiyor işte bak falan hoca şöyle diyor, falan hoca böyle diyor, çeteleler yapıyorlar, namazın kazasını yapıyorlar Sırf imanın yanlış anlaşılmasından kaynaklanan sıkıntılardır bunlar. Yani başındaki kavram, inandığı kavram yanlış olunca bu bütün her şeye ne yapıyor? Yansıyı veriyor. İşte kardeşlerim imanda bir bozukluk varsa İslam'a da yansıyor, ihsan'a da yansıyor. İslam'da bir bozukluk varsa bu imana da yansıyor, ihsan'a da yansıyor. Bunların üçü. ...birbirinin varlığıyla gündemde olduğu gibi... ...bir tanesinin bozulması... ...diğerlerinin varlığını da ne yapıyor... ...bozulmasına sebep olan... ...kavramlardandır kardeşlerim... ...İslam... ...İman ve İhsan... ...bu dinimizin... ...üç hususu bir ihtiva ettiği... ...meseledir... ...bunlar da üç derecedir... ...önce insan gelir... ...insanda Müslüman sıfatı gündeme gelir... Müslüman sıfatı müminliğe ve müminlikte ne yapar? Muhsinliğe kadar yani ihsanı yakalamaya kadar götürür. Bunların hepsi mertebe mertebedir. Bir kere insanlık sıfatı olmayan bir insanın üstünde Müslümanlık sıfatı ne yapar? Sırtarır. Yakışmaz. İnsanlar hatayı, suçu nerede arar? Adama bakar, tipine bakar, sakalına bakar, giyinişine bakar. Bana güzel Müslüman der. Ama kuyu yok, karakter yok, edep yok, ahlak yok, kardeşlik yok, hoşgörü yok, paylaşım yok.、Bir、hiçbir şey yok. Doğruduruz. Ne yapmıyor? Ticaretinde ahlak yok. Yardımlaşmada imeci usulünde şu yok, bu yok. Sadece süs. Herkesin vitrininde bir süs var. Demek ki. İslamı güzel öğrenmemiz lazım ki güzel yaşamamız lazım ki güzel aktarmamız lazım ki fatura İslam'a değil insanlara kesilse. Eğer bizler İslamı güzel anlamaz, hayatımıza geçiremezsek bu sadece bu sefer fatura ne oluyor? İslam'a kesilmeye başlıyor ve insanlar hiçbir zaman gündeme ne yapmıyor gelmiyor. Allah bizlere hayır versin İslam'ı hakkıyla. Anlayanlardan ilgisin. İman ile kast edilen İslam ile birlikte zikredenlerdir. İhsan ile kast edilen iman İslam ile zikredilenlerdir. İhsanın imandan ayrı, sade olması mümkün değildir ve hatta imkansızdır. İhsan içeriği itibarıyla geneldir. Sahip olan kimseler bakımından İslam'dan daha özeldir ve İhsanın kapsamına. imanda girer. İmanın kapsamına İslam'da girer. Muhsinler müminlerden daha özeldir. Müminler de Müslümandan daha özeldir. Kardeşlerim İslam izah edildiğinde imanla zikredildiğinde zahiri bütün amelleri, bütün rükunları içerine alır. Hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi Cibril İslam nedir diye sorduğunda önce iki şehadet yani La İlahe İllallah Muhammeden Resulullah'tan sonra namazdı, oruçtu, zekattı, haçtı ne yapmıştır? Bildirilmiştir. İslam beş şey üzerine ne yapılmıştır? Bina edilmiştir denmiştir. Burada aslında iman da kapsama girmiş. İhsan da ne yapmıştır? Kapsama girmiştir. İslam'a baktığımızda Luhat'ta Boyun eğme manasına gelir. Şeriatta ise iman ile birlikte değil de tek başına zikredilirse inançlar, sözler ve fiillerin tamamı kastedilir. Yani hadis-i şerefe baktığımızda Müslüm'ün iman babına dariminin de zannedersen birinci rivayeti olsa gerek. Kim İslam'a girer İslam'ını güzelleştirirse geçmişinden de hazırından da hesaba çekilmez diyor. Şimdi burada ne var? Bir söz var. Bir bakış var. Bir amel var. Bir namaz var. Bir doğru sözlülük var. Yani bir hayırseverlik var. Bir itaatkarlık var. Yani demek ki kim İslam'a girerse, ruhen, bedenen kendisinden ne sudur ederse bunların hepsi ne, ne olarak zikredildi? İslam olarak zikredildi. Yani İslam Söz, fi, bütün ruhünlerin adına ne deniyormuş? İslam olarak zikrediliyor. Hatta bu faride bir rivayette kardeşlerim, iman, batinilik, İslamsa aleyniilikdir diyor. Yani İslam görünen, her şey sende. Bir gülüş, bir bakış, bir somurtma, yani bir müsüflik, bir cimrilik, bunların hepsi nedir? İslamla alakalı olan şeylerdir. Evet. Ayrı zikredildiğinde, imandan ve ihsandan ayrı tek başına zikredildiğinde anlaşılan budur. İslam ismi mutlak olarak zikredilirse veya övgü ile bağlanırsa tasdik ve diğer şeylerden oluşan iman tamamen bu isme dahil olur. Böyle olmasaydı bir kimse sadece ben Müslümanım demekle mümin olamazdı. Ancak Allah bizlere Bir çok ayette de bildirdiği gibi, mesela Belkıs Süleyman Aleyhisselam'ın zamanındaki İslam'a girdiğinde, ey Rabbim ben kendime zulm ettim. Süleyman Neli ile alemlerin Rabb Allah'a teslim oldum demişti. Yusuf Aleyhisselam da bir duyasında ne diyor? Allahım beni Müslüman olarak canımı al diyor. Yani dua ederek ne yapıyor? İslam kelimesini kullanmış olur. Evet. Demek ki İslam imanın、e, kelimesini de içine ne yapıyor? Alıyor. Bunları birbirinden ayırt edemiyoruz. Ve Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi Allah katında asıl din şüphesiz ki nedir? İslam'dır diyor. Burada da mesela yine bugün size dininizi ikmal ettim. Üzerinizdeki nimeti tamamladım. Ve size din olarak İslam'dan Razi geldim diyor. Bu naslar İslam'ın tek başına zikredilmesi halinde dinin tamam olduğu farşımıza çıkıyor. Yani İslam aynı zamanda ne yapıyor muş? Dinin takenisidir. Kardeşlerim, İslam imanla birlikte zikredilirse bu takdirde zahirdeki bütün ameller ve sözler kast edilir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu vücudun azaları tarafından söz ve fiille yapılan zahiri ameller olarak açıklamıştır. İbni Hibba'nın rivayetinde ümre yapma, cünüplükten dolayı gusletme, abdesti tam olarak alma İslam olarak ne yapılmıştır? Tarif edilmiştir. Aleykümselamu ve Rabbim. Yine bunlar İslam'ın nedir? Temel esaslarıdır. Aleykümselamu ve Rabbim. Allahü Vesselam. Saat de neleri geri alınmadı, değil mi? Yok, biz de şeyler. İmam ya, ne imamı inceledim? Kardeşlerim, bu meyanda Allah Azze ve Celle bir ayet bildiriyor. Diyor ki, Bedeviler, biz iman ettik. diyorlar. Allah Azze ve Celle diyor ki, siz İslam olduk demeyin, Müslüman olduk demeyin. Çünkü iman kalplerinize ne yapmadı, henüz yerleşmedi, oturmadı diyor. Burada、e, onlar bu makamı kazanmamışlar, kendileri için iman makamında olduklarını iddia ediyorlardı. Oysa bu konuda onlar henüz daha yeterli nedir değillerdi. İşte Allah Azze ve Celle, siz iman etmediniz fakat İslam olduk diyor. Çünkü iman kalplerinize henüz ne yapmadı, ulaşmadı demiştir. Yani burada da kardeşlerim dikkat ederseniz, her ne kadar İslam'ın bütün ruhünlerini yerine getirseniz de, eğer imanından birlikte ele alındığında kalp tasi getmemişse bu İslam geçerli ama iman nedir? Geçerli değil. İslam olduk diyor. Çünkü iman kalplerinize ne yapmadı, oturmadı diyor. Bu da gösteriyor ki ilerki kavram,、e, İslamdan sonra imanda göreceğiz. Bu da gösteriyor ki imanın tastiki kalbin tastiklemesiyle, yalanlamamasıyla, yakînîyle gündemdedir. Yani İslam dediğimizde nedir? Boyun eğecek ki aileniliktir. İman dediğinde tasdik edecektir ki batiniliktir. İhsan dediğinde de ne yapacak? Yakınlıktır. Yani yakınlıktır. Şeksiz, şüphesiz. O ameli ne yapacak? Yerine getirecek. Yani Allah Azze ve Celle'nin her yerde onu görüp gözettiğini ne yapacak? İnsan bilecek. Keşke günümüzde öyle bir tane insan olsa. Evet. Allah'ım bizlere hayır versin. Sayi Müslüman'da Ömer'den gelen rivayette Allah kendisine rahmet etsin, meşhur Cibril hadisinde Ali sallallahu aleyhi ve sallam'a Cibril İslamı sorduğunda iki şahadeti arkasından namazı sonra zekatı sonra hacı sonra orucu zikretmiştir. E,、evet. Allah bizlere hayır versin. Bu da gösteriyor ki. Demek ki insanın zahir ve batının güzelleşmesi, İslamlığının güzelleşmesi iledir. Bir sahabe geliyor diyor ki ne yapayım? Allah Resulü diyor ki Müslümanım de kurtuldur. Müslümanım de kurtuldur. Allah bizlere hayır versin kardeşlerim. Demek ki itikadi veya Zahiri ve batini ameller, hepsi iman, itikad, İslam, ihsan, hepsi nedir? Birbirleriyle alakalı kelimelerdir. Bunları birbirinden ayırmamız nedir? Mümkün değildir. Mesela Fatihah suresi Ümmül kitaptır, kitabın anasıdır. Ümmül Kurandır, Kuranın anası denildiği gibi, bu da Ümmüs Sünnetidir, Sünnetin anasıdır kardeşlerim. Evet. İnsanın zayıflığı, imanın zayıflığı, bu sefer İslamının zayıflığına da sebep olur. Mesela bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebuzerlem birlikteyken diyor ki kişi diyor mümin olarak zina etmez diyor. Kişi diyor mümin olarak Hırsızlık yapmaz diyor. Kişi mümin olarak içkin, içmez diyor. Harpten kaçmaz diyor. Şimdi burada mümin ve müslüm kavramları ne yapıyor? Ortaya çıkıyor. Ebu Zer, Allah kendisine rahmet etsin. E Allah'ın Resulü diyor. Şimdi diyor Allah kitabında diyor. zinanın haram olduğunu yazacak. Biz de diyor bunu okuyup duracağız. Kişi diyor bunu okuyup durduğu halde bildiği halde zina edecek ve cennete girecek öyle mi diyor. Evet diyor. Ebu Zer diyor ki Ey Allah'ın Resulü diyor Allah kitabında diyor hırsızlığın haram olduğunu yazacak. O da diyor okuyacak. Okuyup duracak yani Allah'ın ayetinde hala belli. Yani Kişi diyor hırsızlık yapacak, cennete girecek. Öyle mi diyor? Evet diyor. Ebu Zer sözünü çoğaltıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Ebu Zer'in burnu yerde sürtse de o cennete girecek.、Diyor. Burada ne çıktı? İki kavram çıktı. Demin mümin olarak işlemez dedi. Burada da aynı hadisi değişik bir şekilde rivayet ettim. Burada da ne var? Cennete girecek dedi. Cennete kim girer? Ancak Müslüman girer. İşte burada kardeşlerim kişinin Müslümanlığı gündemde müminse bunlarını yapmazmış, yapmazmış. Müslüman elinden ve dilinden emin olunan müminse kainatta ki her şeyin elinden ve dilinden emin olduğu insandır. Müslüman fisk. işleyebilir. Yani bazen sözden ameli birbirine ne yapabilir? Ters düşebilir. Ama mümin öyle değildir. Mümin ne yapar? Emrolunduğu gibi dosdoğru hareket eden insandır. Allah bizi onlardan kılsın. Onun için Müslümün, Müslümün diyor estağfurullah, İbni Teymiye Allah kendisine rahmet etsin. İman kitabında şöyle bir ifade kullanır kardeşlerim. Bunu imanı zayıf olan, ilmi zayıf olan, duyguları ağır basan, egosu yüksek olanlar anlayamazlar. Kim diyor ben alimim derse o cahildirdir. Kim ben cennetliyim derse diyor o cehennemlikdirdir. Kim ben müminim derse o da kafirdirdir. Çok güzel bir söz kullanıyor Allah kendisinden razı olsun. Müminliğinin zirvesine gelmiş bir sahibi. Allah kendisine rahmet etsin. Demek ki kardeşlerim insanın amellerinin zayıflaması onu zinaya, içkiye veyahut hırsızlığa itiyorsa demek ki burada ne var? Hem iman zayıflığı hem de İslam zayıflığı. Yani bunların ikisi her zaman terazileri birbirine ne yapıyor? Tartarak gidiyor. Yani bir insanın Gözüne hakimiyeti yoksa gözü bozuk değil. Diline hakimiyeti yoksa dili bozuksa bunun dili bozuk değil. Kulağına hakimiyeti yoksa her türlü karam şeyi dinleyebiliyorsa bunun kulağı bozuk denmez. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vucutta bir et parçası var diyor. Bu düzelirse bütün azalar ne yapar düzelir. İşte imanla İslam bu kadar birbirleriyle nedir? İçli dışlıdır. Bir yani duvarın elemanları bir arabanın elemanları gibidir. Birbirinden ayrı düşünmeniz nedir? Mümkün değildir. Vallahi Hz. Celle de kitabında iman ve salih amel. Hiç imanla salih amel birbirinden ne yapmıyor? Ayrılmıyor. İman arkasında ne var? Hemen bir amel var. İşte imanla İslam da aynı bunun gibidir. Aynı Ali sallāllahu alaihi wasallamın dediği gibi. Haya imandan nedir? Bir şubedir. O yoksa o da yoktur. Haya'nın artması imanın artmasıyla yani İslamlının güzelleşmesiyle hayanın eksilmesi imanın eksilmesi yani İslam'ının eksilmesiyle olan meselelerdir. Onun için iman ve İslam kavramlarını çok güzel anlamamız gerekiyor kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. Burada da İslam'ın şartları cidden çoktur. Mesela bunlardan birisi nedir? En büyüğü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hicret nedir diyor. Allah yolundaki amellerin en üstünü olmasaydı ben kendimi ensardan bir olarak akdederdim diyor. Hicret, sonra cihat, sonra iyiliği emretme. Kötülükten nehy etme. Bunlar en üstün, en üstteki İslam'ın nedir? Şartlarındandır. Ve bunlar da kardeşlerim maalesef Müslümanlar belki çok hakir görebilir, çok basit görebilirler ama bunlar La İlahe İllallah'ın olmazsa olmazlarındandır. Bugün insanoğlunun düşmüş olduğu bataklık tamamen bunlara ciddi manada özen göstermemekten kaynaklanmıştır hep sloganık gitmiştir Müslüman sloganık olamaz Müslüman hisleriyle ne yapamaz hareket edemez meydanlara gidip çapurcular gibi ne yapamaz bağıramaz Müslüman dolu dolu iş yapmak zorunda amel yapmak zorunda ve neticesi de ne yapar muhakkak gelir Allah bizlere hayır versin hayırdan ayırmasın Kardeşlerim, İslam'ın şartlarını güzel anlama, azaların amelleri yerli yerine getirmesi bize birçok şey kazandırır. Gelin şimdi ne kazandırdığını bilgilerimizi yoklayarak şöyle gidelim. Namaz, İslam'ın rukunlerinden mi? Evet. Muaza, Allah Azze ve Celle ne diyor? Sen kitabehli bir kavme gidiyorsun. Bakın, vahiden haberdar olan bir kavme. Onlara namazı emret diyor. Şayet tutarlarsa sonra devam ediyor. Şimdi namazı ele alalım. Geçmiş ümmetlerde namaz var mıymış? Varmış. Enbiya suresine bakıyorsun. Bütün peygamberler namaz kılanlardan da diyor. Namaz var. Peki namaz bizim İslamlığımıza ne katıyor? Var mı ayet söyleyecek? Evet. Evet. Hangi sure?、O、ayeti söyledi. Lan nerenin? 65. Hangi sure? Örümceğin bir evi vardı. Öyle miydi? O namaz ki diyor sizi her türlü fuhşiyattan ne yapar? Alıkoyar. Bak görüyor musunuz? Bir İslam imanına kadar faydası var. Namaza iman etmen, tasdiklemen, Allah'tan geldiğini kabul etmen seni ne kadar kötülükten ne yapıyor? Çünkü Allah'ın huzuruna durduğunda utanacaksın durduğunu. Ben bu ağızdan şunu yaptım, bu gözden buna baktım, şu ellen şunu yittim, bu ayakla buraya gittim. Ne yapıyorsun bu sefer? Çirlenen bir beden Allah'ın huzurunda ne yapacak? Rahatsızlık duyacak. Bu sefer namazı da insanın kendinin ne olduğunu eve verecek. Mesela Nisa suresinin 141, 142, 143 lerdeki ayetleri hatırlıyor musunuz? Üşenerek kalkarlar. Allahı çok azizle derler. Namazda gösteriş için kılalar. Altı tane nifa hareketi var. Yani münafıkların vasıtları var burada. Bu da neyi gösteriyor? Demek ki namaz dikkat edildiğinde insanı mümin yaptığı gibi. Dikkat edilmediğinde de ne yapıyor muş? Münafıklığını da insanın gündeme getiriyor. Öyleyse bu namaz insanı her türlü farzadan alıkoyuyor diyorsa, imamdan İslam'ın getirdiklerini ne yapacağız? Güzel yakalayacağız. Düşünün şimdi bir namaz. Nehere benzetiliyor mu? Kirlenen ne yapıyor? Demek ki Müslüman kirleniyormuş. Neylen kirleniyor? Ama boş düşünceyle, ama kuruntuyla. Ama vurdum duymazlıklan, ama Emre itaat etmezlikken, ama cahillikken, çünkü her insanın bir halini yapmaz olmaz. Şimdi benim torunun yaşındaki bir insanın yaptığı hareketle, bir Ozan'ın yaptığı, bir Boran'ın yaptığı, bir Yaşar abinin yaptığı aynı mı? Aynı hareketi yapsın hepsi. Merculiyetleri bile nedir? Aynı değildir, çünkü yaş, durum, konum, buluğa ermesi, hepsi nedir? Farklı farklıdır. Demek ki insanların da durumları farklı farklı olduğu gibi, onlardan sudur eden ameller de nedir? Farklı farklı ve dereceler de nedir? Farklı farklı. Şu yaşadığımız toplumda insanların dereceler aynı mı?、Evet. Ahirette de aynı olmayacak. Demek ki kim daha iyi anlamışsa, kim Allah'ın emrettiği şekilde anlamışsa, kafasına göre gitmemişse, dikketmemişse, kendine göre karar vermemişse, kendi düşüncelerini din edinmemişse, kendine iyi davrananlara dost edinmemişse, Müslümanlara dost edinmişse, bak bu kazanan insandır. Ramazan derslerinde de hatırlattığımız gibi, sevginin temeli, arkadaşlığın, dostluğun temeli ne olacak? Ne olacak? Olur mu? Olur mu? Bir tane Allah sevgisi olun getirin alnından öpüyün. Herkesin sevgisi ben sevgisi. Böyle olduğu için insanlar bir araya doğru dürüst gelemiyor. Böyle olduğu için insanlar birini gördüğünde nasihat ettiğinde suratları mahkeme duvarı gibi oluyor. Böyle olduğunda nasihat insanları acıtıyor. Huylarını değiştirmiyorlar. Erkekse hız gibi bozuluyorlar. Düşünün nasihat Müslümanın nasihatı Müslümanı acıtır mı? Demek ki acıtıyorsa sıkıntı var. Bu sıkıntı da imanda var, İslam'da var. Ben merkezli, Allah merkezli değil. Eğer nasihat şahsi değil, saldırı değil, İslami ise o zaman senin imanında bir sıkıntı var. O düşünce tarzını komple ne yapma? Değiştirmek zorundasın. Allah bizlere hayır versin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ashabını yetiştirirken tevhid merkezi yetiştirmiştir. En ufak bir yanlış hareket gördüğünde ne demiş? Sende hala cahiliye adeti görüyorum dediğinde sahabe hemen kendine gelmiştir. Gitmiş kardeşine yaptığı arızayı ne yapmış? En güzeliyle düzeltme yoluna gitmiştir. Bizimkiler suratına bile bakmıyorlar. Kafayı kaldırıp da yüzüne şöyle bakmıyorlar. Niye? Çünkü ben merkezli bir sevgi var. Ben merkezli sevginin ne olduğunu anladık değil mi? Sana iyi davranırsa, seni okşarsa, sana iyilik yaparsa o iyi adam. Onunla konuşulur muhabbet edilir. Yok, sert konuşuyorsa, işine gelmiyorsa onunla muhabbet ne yapmaz? Yapmaz. Bu doğru değildir. İşte bu İslam'da sıkıntı olandır. Bu sıkıntı da nereden gelmiştir? Çocuğun yetişmesinden kaynaklanır, çevresinden kaynaklanır. Oturmayan karakteri İslam'da ne yapıyor? Sırtarmaya başlıyor. İşte namazın hükmü burada devreye giriyor. Günde beş vakit nehre girenin vücutu mu temizleniyor, ruhum mu? Hangisi? Burada bir misal var kardeşler. İnsanın vücutu nehirde nasıl temizleniyorsa. namazda içi böyle ne yapıyor? Bütün duyguları temizliyor. Öyleyse namaza durduğunuzda duygularınızı temizleyin. İbn Abbas bir gün geliyor namazda birinin bir yerle oynadığını görüyor. Eğer bunun kalbinde huşu olsaydı diyor orasının oynadığını göremezdi diyor. Arkasından diyor ki biz diyor mescide geldiğimizde herkes diyor nereye secde ediyorsa ondan ötesine bakmazdı diyor. Çarşıya çıktığımızda herkesten alışveriş yapardık. Hepsi emindi diyor. Şimdi falan oğullarından diyor, başkasından alışveriş yapamıyor. O seyredme mahalinin dışına gözünü kaldırıp da bakmaz diyor. Bak namazın ticareti yansımasını görüyor musun? Sahabenin tespiti bu. Öyleyse İslam'ın güzelleşmesi sadece sözde silovanik derslerden olmayacak. Namazın hakkını vereceğiz. Namaz bizi ne yapacak? Dilimizi de, gönlümüzü de, her türlü hareketimizi ne yapacak? Düzeltecek. Oruç. İnsan için nedir? Bir kalkandır diyor Ali sallallahu aleyhi ve selam. Oruç hakikaten bizim için bir kalkan oldu mu? Acaba Ramazandan çıktık diye seviniyoruz mu? Yoksa üşüyüyoruz mu? Daha 11 ay var ha. Elhamdülillah, bozulduk mu diyoruz? Ama bakın hemen bir rivayet geliyor Ali sallallahu aleyhi ve selam. Her kim diyor Ramazan ayını tutar, arkasından şevvalden altı günde oruç tutarsa. bütün yıl oruç tutmuş gibi ne yapar? Sevap alır diyor. Bakın burada ne var bize bir? Teşvik var. Yani oruç insana neymiş aynı zamanda? Bir kalkan. Yine bir rivayette bir Ramazan, bir Ramazan'a günahlara nedir? Kefarettir diyor. Bunlar demek ki kardeşlerim bizim için çok hayırlı neler? İbadetler. Öyleyse her kim İslamına dikkat ederse İmanına da gidişatına da ne yapıyormuş çok dikkat ediyor ve bu sefer tırmanmaya başlıyor. Nereden başlıyor? Din üç derece. İnsan önce Müslüman, sonra müminliği, sonra artık müffsinnliği yakalıyor. Artık hayır da yarışmaya başlıyor. Ama Müslümanlığı yakalayamazsak, yani bunu eğer sağlamlaştıramazsak. Müminliğin azaman yakalayacağız biz. Bugün toplumun en büyük sıkıntısı örnek alacağı insanların sayısı nedir? Çok az. İnsanlar gidiyor, başında bir eşarp mı var? Ha、ah, diyor. Önünde gül mü dahi?、Ah. Ha. Sesin hassiz güzel mi? Hop. Bu kadar. Yıllarca abdu Sameti dinledik. Adamın beş vakit namazda göz olmayan birisi. Ama sesten ne yaptı? Biz bu adama, toplum olarak. aşık olduk. Yani bütün insanlara bu şekilde insanlar yaklaşıyorlar ama örnek olarak bize Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yetmez mi? Bugün birilerine bakıyorsun saçını bir şekilde lüleliyor sakalını bir şekilde boyuyor bilmem ne şekilde yapıyor her dönemde biz birini örnek alacaksak o zaman biz ahireti bulmamız mümkündür. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı ne kadar tanıyoruz acaba? Ne kadar hayatımıza onun sözlerini veyahut düşüncesini bize bıraktığı mirası geçiriyoruz? Öyleyse imanı, İslam'ı anlamak istiyorsak hayatı da güzel bir şekilde geçirmek istiyorsak önce Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı güzel bir şekilde ne yapacağız? Tanıyacağız. Tanıyacağız ki ondan başka örnekleri gözümüz ne yapmasın? Görmesin. Bakın geliyor Cibril, insanların içinde Allah Resulü'ne neyi soruyor? İslam'ı soruyor. Ondan daha güzel İslam'ı anlatacak birisi var mı kardeşler? İman'ı soruyor. Var mı Peygamber Aleyhisselam'dan daha güzel imanı anlatacak? Sonra İksan'ı soruyor. Bugün toplumda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sırf Cibril hadisini anlattığında insanlar böyle ne yapıyor? Yevsek yevsek bakıyorlar. Ne diyorlar? Olur mu diyor ya iman artmaz ki eksilmez ki diyor ya peygamberi söylüyor. Demek ki dinler kavramlar tamamen ne yapmış farklı farklı olmaya başlamış kardeşlerim. Öyleyse eğer iki şahadeti biz getiriyorsak dil ile kesin olarak bu şahadeti ikrar ediyorsak kalbimiz de ne yapacak tamamen bunu tasdiik edecek. azalarımız da tamamen onu ne yapacak hasti kedecek ve Allah'tan başka ilah yoktur derken bu sefer ilahlara ne yapacağız reddedeceğiz bakın burada İslam tevhide doğru ne yaptı bir çıkış yaptı iki şahadeti gündeme getirdiğimizde tevhid gündeme ne yapıyor geliyor demek ki kavramların hiçbirini birbirinden ne yapamıyoruz hayır deyemiyoruz kelime-i şehadeti getirdiğin zaman ilahların hepsini reddedip illa bir olanı ne yapacaksın? Tasdiklemek zorundasın. Bütün ibadetleri ona yapmak zorundasın. Ona boyun eğmek zorundasın. Onu tasdik etmek zorundasın ve ondan gelen hiçbir şeyde şek ve şüphe ne yapmayacaksın? Duymayacaksın. İşte iman ve İslam kavramları böyle kavramlardır kardeşlerim. Namaz kılmak, zekat verme, Ramazan ayında oruç tutma, Allah'ın beati, hacı ne yapma, haramı hacetme. İşte bu şey İslam olarak zikredilmiş ve her Müslüman da gücün ispatında bunu ne yapacak yerine getirecektir. Burada namaz gücün ispatında derken ayakta kılamıyorsan oturarak, oturarak kılamıyorsan yatarak. Seferdeysen yarısın. Korkuysa bir. Veyahut yürüyerek ima ile ne yapıyorsun? Namaz kıl diyor. Ama namazı ne yapma? Savaş anında bile terk etme diyor. Oruç. Hasta mısın? Yolcu musun? Emzikli misin? Tutma. Ama bu şeyler çıktıktan sonra ne yap? Tut diyor. Haç mı? Yol emniyeti var. Gitmeye de gücün yetiyor. Hacca git diyor. Eğer gücün var, yol emniyeti de var da gitmiyorsan ha Yahudi olarak ölmüşsün, ha Nasrani hiç fark etmez diyor. Bakın İslam'ın emri olduğu gibi bunların terki de insanı ne yapıyor? Hiç hoş yere getirmiyor. Hac insana farz olduğu gibi hacca gidip de haccı kabul ettirmeden dönmede Allah Resulü'nün bedduası ile karşı karşıya geliyor. Onun için Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Demek ki rükunleri ne yapacağız? Güzel anlayacağız. Yoksa çocukluğumuzda bize say amen tüyü böyle millet başlardı amen tübillah ve melaiketi ve kütübü bitiyor. Ama bunun rükunleri manası bir Ve getirdiği muhteviyati nedir? İnsanlar ne yapmıyordu? Tam kavramıyordu. Evet, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslümanı tarif ederken elinden ve dilinden selamette kılındığı insandır diyor. İslamın en üstünü yemek yedirmen, tanıdığına tanımadığına selam vermendir buyurmuştur. İşte bu beş şey ise iman dolduğu gibi rükunler ve nedir? Temellerdir kardeşlerim. Bunları birbirinden ne yapamayız? Ayırt edemeyiz. Ve İslam'ın beş temeli vardır. Bu temeli ne yapamazsın? Yıkamazsın. Bugün toplumda ne kalmış? Oruç. Ben hastayım diyor. Hac, hücum yetmiyor. Namaz, vakit bulamıyorum diyor. Kala kala bir şehadet. Onu da tam getiremiyor. La ilahe illallah diyor. Muhammed'in Resulullah'ı da tekliyor.、Yani、o da kalmıyor. Hatta İbn-i Mace'nin naklettiği bir rivayet var hatırlarsanız. Elbisenin nakışı eskiyip gittiği gibi bir gün İslam da eskiyip gidecek diyor. O günün çok yaşlarına diyor rastlanıldığında siz İslam'da ne bilirsiniz? Onlar diyor biz haç nedir, namaz nedir, oruç nedir bilmeyiz. Biz atalarımıza La ilaha illallah derken eriştik. Başka bir şey bilmeyi isteyecekler. Allah bizlere hayır versin kardeşlerim. Demek ki cehalet o kadar artacak ki sadece ne kalacakmış? Kelime kalacaktır. Allah bize hayır versin. Selef işte bu noktada bazıları itiraf etmişler bu hadisi getirerek bazıları Allah şükür、e、rahmet etsinçi Albani. namazın terkini İslam'dan çıkaran bir hüküm olarak görmemiş bu rivayete göre ama şeyh burada Allah kendisine rahmet etsin hata etmiştir yine biz kendisini ecirde görüyoruz çünkü birçok rivayet vardır namazı terk edenin İslam'la alakası yoktur dinden çıkmıştır gibi ama şeyh artık burada bir iştahatta bulunmuş Allah kendisine rahmet etsin evet kardeşlerim Demek ki İslam'ın bu beş binasını ne yapacağız? Ayakta tutacağız. Eğer bu beş binayı birinden oynamaya kalksak binan ne yapar? Çöker. Düşünün bir orucu el alın, kasen Müslüman olduğunu söyleyip de bir Ramazan orucunu tutmayanın cezası neydi? Bütün yıl boyunca oruç tutsa bile onun sevabına yine erişemez diyor. Bir ceza bu. İki, bir adam gördüm diyor. Başında bir menek duruyor diyor. Eline bir çengel almış. Şuradan yanaktan tutuyor. Kulağa kadar yırtıyor. Adamın ağzı kan revan içinde. Sonra diyor bu tarafına geçiyor diyor. Çengeli takıyor diyor. Ağırdığına kadar yırtıyor diyor. Sonra bu yanıya geliyor. Ora düzeliyor diyor. Adamın cezası böyle. Sordum Cibrile bunu nedir? İşte bu senin ümmetinden olup da bile bile kasten Ramazan orucunu yiyeni cezası verir. Buradaki ceza sayılı, bir de sevap fazletine baktığımızda bütün yıl boyunca diyor, oruç tutsa yine de oramazan dahaki bir gün far zorucuna ne yapamaz, erişemez diyor. Bu ceza olarak ne yapar? Yeter kardeşler. Ve o bir zekatı. Bukhari Müslüm'de iki rivayete baktığımızda her kim diyor malının zekatını vermezse vermediği maldan dolayı elli bin sene azap görür diyor. Sonra ikiden birine gider diyor. Düşünün. Vermediği maldan dolayı. Biz de her namazdan sonra lehül mülkü ve lehül hamdü deriz değil mi? Malda mülk de kimin? Allah. Ama niye sahipleniriz? Çok ilginç değil mi? Halbuki zekat insanı fakirliğe yol açmaz. Malını da eksiltmez. Halbuki ticaretinde yaptığı ne, nedir? Pislikler neyse onu temizler. Zekatın manası temizliktir. Mesela Ramazan ayında ne vardır? Fitre vardır. Fitre nedir? Oruçtaki yapmış olduğumuz hataları temizleyendir. Allah'ın bize bir rahmetidir bu. zekat ise malımızdaki nedir? pislikleri temizleyen bir şeydir demek ki meseleyi ne yapacağız? güzel anlayacağız kardeşler rastgele ne yapmayacağız? anlamayacağız bugün Muhammed ümmeti olduğunu söyleyip de şu İslam'ın beş şartını bildiğini zanneden insanlardan kaç tane Müslüman çıkar haccı, ümreyi bütün rükunleriyle anlatacak kaç Müslüman çıkar zekatı, fitreyi bütün vasıflarıyla anlatacak namazı bütün rükunleriyle, abdesti bütün rükunleriyle anlatmamız gerekmiyor mu bunları? Her gün işlemiyor muyuz biz bunu? Sonra bir tanesi çıkıyor diyor ki ya oruçlar bak şu bozuyormuş lan kardeşim sen kaç yaşındasın? Kırk. Kaç yaşında buluğa erdin? On dört. Kaç senedir oruç tutuyorsun? Şu kadar. Lan kardeşim sen kaç senedir oruç tutuyorsun da bir adam geliyor yıllar sonra kırk yaşında yıllar sonra ya kusma orucu bozuyormuş ya sen kaç senedir bu orucu neye göre tutuyorsun bunlar demek ki bir Müslüman yani şu dersleri yapmamızın maksadı sadece kelimenin üzerinde değil Allah için gidip dininizi öğrenin kardeşlerim günde beş vakit namaz kılmıyor musunuz mesela bizim bacanak arabanın ağasından anlamazdı şimdi arabanın profesörü niye Orayı çaktı, burayı çaktı, araba yolda kaldı, aküsü bitti, kışın zinciri taktı. Ne oldu? Hep cebden para gitti. Cebden para gidince ne yaptı? Hangi fiyatesten nereye çıkacağını, nereden gaz alacağını, nereden ne yapacağını öğrendi bu adam. Öğrendi. Niye? Çünkü bunu kullanıyor. Cebden bir şey gidiyor ya. Ahirette de bu size gelecek arkadaşlar. Ne öğrenmişsiniz? öğrenmeniz gerekir. Yoksa birisi çıkar der ki, imamın arkasında Fatih'e okunmaz dersin. Okumazsın, namazından olursun. Birisi tutar der ki, el kaldırmayacaksın. Sadece birincide kaldırılır der. Kaldırmazsın. Peygamber'e muhalefet edersin. Bile bile ilim geldikten sonra onu arkana atanlardan ve kalbi katılaşanlardan olursun. Sonra şeytanın ortada geçen bir sürü zebraları var başıboşu. Onlar çıkar kalbini karıştıracak iki cümle atar. Ondan sonra imam neydi, İslam neydi karıştırırdı gidersin. Onun için güzel anlamak gerekir. Örnek vereyim. Bazı taifeler gücü yettiği halde yoğun emniyeti olduğu halde haca gitmeyene ne der? Kafirdir. Bazı taifeler zekatı vermeyene ne der? Kafirdir. Bak, Ebu Bekir ne yaptı? Eğer onlar kafir olmasaydı, zekat vermeyenlerler ne yapmazdı? Harbetmez de demişlerdir. Halbuki, batıl çıkışları vardır. İcma adam kıyasdan gitmişlerdir. Ordakiler ne demişti? Zekat Muhammed'e verilirdi peygambere. O da öldü. Artık biz zekat vermez demişlerdi. Ebu Bekir de ne dedi? Vallahi Allah Resuluna verdiğiniz keçinin bir ipini dahi vermeyin sizinden harbederim demiş ve onları mürted ilan etmiştir. Onlar zekat inkar etmediler. Zekat pehlambere verildi o da ne yaptı? Öldü dediler. Yani zekatı vermiyorum demediler. Çünkü bu garde Müslüman'da ne var? Nas var. Bu nas neydi? Kim vermediği bir zekat mizap miktarına ulaşırdı. onun zekatını vermezse elli bin sene. Ondan ne yapacak?、Zekat. Azap görecek. Sonra? İki、yani. İkiden birine. E kafirse ikiden birine niye gitsin? Gider mi o zaman?、Gerçekten. Hı? Dinliyorsunuz burada mısın? İki i̇kiden birine kim gider? Müslüman gider. Ama hiç gitmeyen nedir?、Tamam. Kafirdir. Eğer dedikleri doğru olmuş olsaydı o zaman bu hadis ne oluyordu? Ha, haricilerde ne var? Hadis inkara var. Onlar Peygamberi bile ne yaptılar O İsnaati ve İslamı Allah'tan kork dedi entepedi ki bunlar da işine gelmedi mi? Hadis ne yaparlar? Direk inkara giderler. Onun için kardeşlerim İslam'ı çok güzel anlamamız gerekiyor. İslam'ın beş temeli vardır. Bu esaslar üzerine kurulmuştur. Bu esasları her kim yıkmaya çalışırsa dini yıkmış olur kardeşlerim. Bunun birincisi kelimeyi şahadettir, kelimeyi şahadetin ikrarıyla başlar ve Peygamber Aleyhisselam'ın、e, ikrarıyla devam eder. Bunu yapmadığı müddetçe insanın ibadetlerinin hiçbirine de kabul değildir. Aynı bedevilerde olduğu gibi onlar ne diyorlardı? Şu Muhammedten kavmar arasındaki müşgular hall olana kadar biz bunların içinde gezelim. Onlar gibi namaz kılalım, onlar gibi oruç tutalım, onlar gibi savaşa gidelim, ganimetten payımızı alalım. Kim üstün gelirse artık biz onlardan kendimize ne yaparız? İnan ederiz. Tam o zaman kabul ederiz demişlerdi. Allah Resulü'ne da gelip ne diyorlardı? Biz Müslüman olduk, iman ettik diyorlardı. İşte Allah Azze ve Celle o gelen Bedeviler için ne diyor? Siz İman ettik demeyin, İslamı İslam olduk beyin. Çünkü iman kalplerinize ne yaptı? Oturmadı demiştir. Evet kardeşlerim, demek ki bu meseleyi ne yapacağız? Çok çok güzel anlayacağız. Eğer bunu anlamazsak, demek ki bizim şu üç dereceyi anlamamız mümkün değil. İslamı, imanı ve ikram. Sonra biliyorsunuz fi ve fa'il nedir? birbirinden alakalıdır. Fiili yapan Müslüman olur, fiili yapan mümin olur, fiili yapan muhsin olur. Ama merdivenler birden atlanmaz, sırasıyla insana ne yapacak? Çıkması gerekir. İşte şu alttaki cümleyi dikkat ederseniz, her muhsin Müslümandır, her mümin Müslümandır, fakat her mümin muhsin olmadığı gibi. Her Müslüman da mümin nedir, değildir. Aynen her müştik kafirdir, ama her kafir müştik değildir. Her münaafik katıksız kafirdir, ama her kafir münaafik değildir. Müslüman elinden ve dilinden nedir, emin olunan bir insandır. Öyleyse kardeşlerim iman ettik, biz de İslam olduk diyorsak. el ve dil eminliği ne yapacak? Olacak. Eğer bir insan, ben Müslümanım dediğin halde, elinden ve dilinden hala emin olunmuyorsa, biz değil, olunmayan insan kendini, İslamlığını ne yapacak? Müslümanlığını bir gözden geçirecek. Orada badanaj yapıp durmayacak. Çünkü bunun bir ilerisi var. Müminlik sıfatı. Onun bir üstü var, muhsinlik sıfatı. Yani gelin mahşer yerine kitap sağdan verilen var mı? Soldan, önden arkadan bak bir dereceler var değil mi? Meymen ettiler, meymen etsizler diyor ayet-i kerimede. Hangisinden olmak istiyorsunuz? Öyleyse bu dereceleri yakalama bu kavramları hayata ciddi manada ne yapacağız? Geçirmekle mümkün. Allah'tan en çok kim korkar? Hep オラハプンズアーいのスパニケルのハムケルのスタフルケルのハムケルののルケ